2008 Salt Pulse Productions you understand the Pala this is how we dropping it turkish style yeah yeah birincisi müzik incisi olsun ikin yetmez üç Olsun Hepsi de bile bile gelir eğlenceye oh Yarın partisi bu ortam kopar artko gangbang boom Etek altı sulu ve mutlu Yeşilimi verin kafam güzel olsun Yedi buçuk insanı kapak olsun Parçamı dinle kalçanı çalkala vaktimi harcama beni parçala Gece bitmez bitse ben bitmem anladın mı? Bal balık alamam ben. Eyo ey eyo haber verin. Eyo eyo beni takip edin. Eyo eyo enerjiyi geri verin. Eyo eyo sarmal balık aldı gelin. Yetmez, dördüncüsü olsun oh. Dört yetmez, beşincisi gelsin <gülüyor> Kim bilir belki de derdimi kesmez Yine denemek gelir işimden herkes Başlayıp hareketi kaliteyi görsün oh, oh, oh, oh. Yeşilimi ver zaman hemen dursun Balılık yok ilince olsun On. Maksat gecenin tadını çıkarmak Şansın varsa sıradaki sensin Herkes gelsin tek tek bendeki istek Oh bitemez no Beni vurun suçluyum ben Kelepçelerle prangalarla balık alamam ben Beni vurun suçluyum ben Kelamçelerle, prangalarla balık alamam ben Eyyo eyyo Piyasaya haber verin Eyyo eyyo Kaldırıp beni takip edin Eyyo eyyo Enerjiyi geri verin Eyyo eyyo Sarman için bana kağıdı gelin Eyyo eyyo Piyasaya haber verin Eyyo eyyo kaldır elleri beni takip edin Eyyo eyyo Enerjiyi geri verin Eyyo eyyo bana kağıdı gelin Parti bitti, duman altı oldum Eve gideceğim, bugün yine yorgun Tamam dedim, bırak yeter dedim Ey bu gecenin de sonuna geldik Oh oh oh oh hey. Şarkı bitti, vakit yine doldu Benden bu kadar yoluma koyuldum Sen kal dedim, elveda dedim Sadede geldik anama sana bay bay dedim Beni vurun suçluyum ben Kelepçelerle, prangalarla balık alamam ben Beni vurun suçluyum ben Kelepçelerle, prangalarla balık Aynen. alamam ben Eyyo eyyo piyasaya haber verin Eyyo eyyo kaldırıp beni takip edin Eyyo eyyo enerjiyi geri verin Eyyo eyyo sarmalı için bana kağıdı gelin Eyyo Eyo eyo Enerjiye gönül verin Eyo eyo Sarman için bana kağıdı verin